Rabbı ağuzo bık minha mazat al ve ağuzo bık rabı an yahzur Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Fala tahsiban Allah muklif vağdhi ilahillahi. Salak Allahü sure i İbrahim 47. ayeti kelimesine geldik ve bugün bir sureyi bitireceğiz. Yeni bir sûreye başlayacağız. inşallah İbrahim Suresi Fela Allaha andolsun muhakkak yani fela la yani Arapçada hayır yani neam evet fela tahsabenn kesinlikle düşünme Allah'ı Allah'ı zannetme muhlifu va'dihi rusula peygamberlere verdiği vadini bozacak hulf edecek değiştirecek Asla böyle bir şey aklınızın ucundan dahi geçmesin. Çünkü Allah verdiği sözü tutar. Kendi mülkünde kendisine kulluk yapanlara sonsuz nimetini, cennetini ve kendi hükümlerini zayi edip asi olan şirk koşanlara da azabını, cehennemi bildirmiştir. Kesinlikle bunlar ortaya çıkacak. Zannetmeyin ki Allah peygamberlere verdiği sözü asla Allah bozmaz. فَلَا تَحْسَبَنَّ Burada tekit var. Asla ve kat'a düşünme. Allah'ı Allah'ı muhlife ve'dihi, verdiği sözünü hulf edecek, bozacak. رُسُولَهُ peygamberlere. Allah peygamberleri muhatap alıyor. Peygamberlere diyor ki, Ümmetine söyle. Ben işte şunları yaparlarsa, razıyım bunları yapmazlarsa, efendim bunlardan da kaçınırlarsa benim dediğimi yapmış olurlar. İnne Allahe muhakkak ki Allah azizun, çok mülkünde yücedir. Mülkünün sahibidir. Mülküne, efendim yarattığına muhtaç değildir. Yani, uluvun fi mülkihi, mülkünde yücelik sahibidir. Züntikam. Allah Celle Celaluhu kendini böyle tanıtıyor. Evet Rabbimiz elhamdülillahi rabbil alemin. En başlangıçta kullarım elhamdülillahi elhamdül, hamd olsun ki elhamdülillahi hamd Allah'a masuttur. Rabbil alemin Rabbidir. O alemin Rabbi olan Allah errahmanirrahim sonsuz merhamet sahibi. Kul yanlış yapar, yapar, yapar, yapar, bir gün değil, beş gün değil, bir ay değil, bir yıl değil, on yıl, yirmi yıl, otuz yıl, yanlış, yanlış, isyan, isyan, isyan. Mevla yediriyor, içiriyor, hayat veriyor, merhamet ediyor. Peki bu bölümünü konuşalım da bir de bu meselede var. Azizun, Allah çok yücedir, züntikam, intikam sahibidir. Allah'a hakaret, hakaret, hakaret, hakaret, hakaret, sürekli Allah'a meydan okuyor. Sürekli Allah'ı tahkir ediyor, onun hükümlerini, onun buyruklarını beğenmiyor, hakaret ediyor, küçümsüyor, tahkir ediyor Allah'ın dediği doğru mu olur? Efendim onun cezaları yerli yerinde midir? Doğru mudur? Efendi verdiği hükümler yerinde midir? Günümüze uygun mu? Günümüzde olur mu? Evlat müsaade ediyor, ediyor, ediyor, ediyor 50 sene, 60 sene, 80 sene sonra evlata yakaladımı da lemyüfli daha da tarafına bakmıyor. Yani sonsuz susuzluk, sonsuz açlık. Mevla Celle Celaluhu buyuruyor ki ben size mühlet veriyorum ama siz efendim haddi açtığınızda benim vaadim haktır. 48. ayet Yevme kıyamet günü delül arzu Bu yeryüzü değişecek el arzu Başka bir yer olacak. Yani bu gördüğünüz yer yok olacak. Yani bu dünya bir misaldir. Bir arsa vardır. Bu arsada bir bina var. Üç katlı. Yıkar, oraya beş katlı bir bina yapılır. Allah Celle Celaluhu'na buyurdu ki, şu gördüğünüz yeri, يَوْمَ تُبَدَّلُ ard Bu yer değiştirilecek. Yani kullanım müddeti bittiğinde, Mevla Teala bu kainatı yıkacak. Bildiriyor. E efendim, sema sema un fatarat. Gökler paramparça olacak. Ve iza sema u. İse iza sema un fatarat. Ve Yıldızlar dökülecek diyor. Gökler parçalandı, yıldızlar döküldü. Yani efendim bir binanın işte e, demiri, tozu, dumanı, oradaki her şey toz duman oluyor. Misal. Allah Celle Celalü bu kainatı toz duman edeceğim diyor. Yeume tubadıl art. Yeryüzü Tebedül edecek, değişecek. Gayr-ül ardı başka bir yer. Ha, Allahu alem. Buradan anlaşılan o ki başka bir e, yer olacak diyor. Gayr-ül bu yerden başka bir yer. Peki, ha o zaman şu olabilir mi? Yani Mevla Teala bu kainatı yok ettikten sonra tekrar efendim yaratmasını devam ettirir, başka varlıkları yaratır devam olabilir. Bu gayet tabii şeylerdir. Yani Mevla Celle Celaluhu yevme ard biz anladığımız yani buradaki mevcut manaya devam edelim gayril ardı bu yer değişecek başka bir yer olacak ve gökler ve ay o da aynı yani yevme tubaddalul ard gayril ardı ve yer ve gök başka bir durum değişecek ve her şey bariz olacak lillahi'l vahidil kahhar ya efendim tek olan her şeye kuk, sonsuz kudret sahibi olan Allah Celle Celaluhu'na. Yani Mevla Celle Celaluhu dünyada kullarına müdahale etmiyor. Fakat dünyayı yıktıktan sonra Mevla her şeyi ortaya dökecek. Hiçbir gizlilik kalmayacak. Büyük adam zannetikler yani insanların ne denli bir menfur işler içerisinde oldukları. Hepsi mahkeme kübra, mazlumların ne kadar hakkaniyette. Zalimlerin nedenli bir sefihlik içerisinde o hepsi çıkacak ortaya. Kimin büyük, kimin küçük olduğu orada ortaya orta, çık ortaya çıkacak. Ve diyor Allah. Her şey ortaya çıkacak. Yani gizli kapaklı bir şey kalmayacak. Kim katil, kim maktul, kim çalmış, kim çırpmış efendim hepsi. Ve berazulillahi'l vahidil kahhar. Şimdi bu konuyla alakalı yeme tübeddelul ard gayrel ard. Yer değişecek, başka bir yer olacak ve semavat. Efendi ve gökler. Kalet ya Resulullah. Fe ayn fe aynen nas yumezin. Sahabeden biri soruyor ya İnsanlar o zaman nerede olacaklar? Lakad selteni an şey in ma yani hadi bin ümmet. Ümmetimden kimsenin sormadığı bir şeyi sordun ey ashabım. Zake o gün var ya, en nâs hala cisri cehennem. İnsanlar cehennemin üstündeki sırat köprüsü üzerinde olacaklar. Yani sırat köprüsünden geçiş yapıldıktan sonra cennete gidebiliyor. Yani bir nevi, <gülüyor> demek ki dünya cehennemin önünde. Dünyadan geçiş yaptıktan sonra devam edersek önümüze cehennem çıkıyor cehennemden geçtikten sonra cennete gidilebiliyor. Yani dünyada da zaten insan yaşarken cehennem misali nefsi ve şeytan var. O nefsi ve şeytanı geçebiliyorsan e, o zaman cennete gidebiliyorsun. Yani اَفَرَائِتَ مَنِ kaze اِلَاهُ وَهَوَهُ Arzu ve isteğini ilah, edeyi, yani arzu ve isteğinin peşine gidenin ilahı nefsidir diyor Allah. اَفَرَائِتَ مَنِ kaze اِلَاهُ وَهَوَهُ Arzu ve isteğinin peşine gidenin ilahı Nefsi. Şimdi burada da böyle efendim e, anlaşılıyor. Yani dünyadan sonra cehennem geliyor. Cehennem köprüsünde bekletiliyor ve ondan sonra e, geçebilen cennete gidiyor. Geçemeyen cehenneme düşüyor. Rabbim oradan yıldırım gibi geçenlerden eylesin. Bir e, Yahudi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Dedi ki peygamberlik iddiasında bulunuyormuşsun. Eğer sen peygamber isen soracağım soruların cevabını verirsin dedi. Fekal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sana bunların cevabını versem sana bir fayda sağlar mı? Buradan biz kıyamete kadar şunu anlıyoruz. Karşımızdaki inkarcıya istediğin kadar cevapları ver. Ve o cevapları da kendisi anlasın. Kendisinin yanlış ve batıl olduğunu da anlasın. Senin de hak olduğunu anlasın yine de imana gelmiyor. Çünkü Hüseyin sonucu da o çıkıyor ortaya. Yani bilgi insanları Allah'a ulaştırmıyor, iman ulaştırıyor. Şimdi bilgi dediğimiz şeytan biliyor, cehennemi de görmüş. Mesela bir insan efendim içkinin haram olduğunu biliyor, bir Müslüman müziğin haram olduğunu biliyor. E niye dinliyorsun? Bakın bu bilgi insanı o haramdan uzaklaştırmıyor. İman o işte iman o cehennemin büyüktür. İmansız paslı yürek sinede de göz kafesinde yüktür. Demek ki kavi bir iman gerekiyor. Kavi bir iman. İşte ona da tasavvuf demiş ecdat. Yani halis Allah sevgisini kalbe doldurabilmek. Yani zikir ile kalpler mutmain olur diyor. Yani kapalı bir odayı düşünürsek dışarıda çok güzel hava ve ışık var. Camları açınca oraya hava ve ışık doluyor. Kalpte öyle mi bir misal. Allah'ın ilahi nuru zikrullah ile doluyor. Tabi Bunlar işin samimiyetinin ortaya konulabilmesi bir başlangıç bir iki üç sırayla gitmek en Fehu yani sana fayda edecek mi feka esme o diyor bir uzun yani kulağımla bir duyayım diyor kendisi de biliyor yani yavrluktan vazgeçmeyecek Çünkü feneket arasında bir Odin elinde bir böyle bir dal vardı ondan böyle bir çizgiler çizdi Buyurun. Buyurunkala Yehu dedi ki Yahudi. Eyne yakunun nasuhina tubadul ardu ghayril ardu ves semavat yerler gökler değiştirildiğinde insanlar nerede olacak? Fe rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hum fi zulma dunal yani sırat köprüsünden evvelki karanlık işte mahşer. Yani orada olacaklar, sevkiyat devam edecek. Fe men nasi ecazehu peki ilk sırat köprüsünden geçenler kimler olacak? Efendili fukaraul muhacirin Muhacir, yani muhacir, ensar ve muhacir vardır, ashabı. Önce muhacirler oradan geçecekler. Fema تُخْفَتُهُمْ hine يَتُونَ cennet Çok enteresan. Cennete ilk girildiğinde oradaki ilk yiyecek ne olacak? Cennetteki ilk yiyecek. Cennete gidildiğindeki Rabbim bizlere nasip eylesin. İlk inşallah gittiğimizde orada ilk ikram edilecek şey, yani şeyden... <gülüyor> Balığın karnından çıkan havyar dedikleri efendim o balık yumurtası gibi şey oluyor havyar balık ciğeri ee, ziyade dikebilir puhut diyor yani balık havyarı ilk ikram edilecek şey efendim ziyade lezzetli bir şey olduğundan bahsedilir bu fema gizauhum fi esriha peki onun peşinde onların nimetleri nasıl devam edecek devamı ne yunhar lehum surul janna cennet Efendim, sevrur kelimesi yani inek öküz manasında yani cennet hayvanları ellece ama kâne etrafya o cennette onlar gıdalanıyor cennette ot yok cennette çamur yok cennette toprak yok cennette oksijen falan yok güneş yok ay yok yani cennetteki nesneleri dünya gibi düşünmemek lazım böyle nefes almakla uğraşmıyor akciğer karaciğer böyle böbrekler böyle affedersiniz büyük küçük abdest vesaire bunlar yok eee Şimdi bunlar anlatılabilmesi içindir. Ya cennet efendim mevcudatı, mesela kuşlar da var orada. Onlar hemen kızartılacak, yedirilecek. Tabii kızardığı zaman da ateşte kızarmıyor. Çünkü cennete ateş yok. Efendim. Sevrul cennel lezikâne yköl min etrafi fekâlefü mâ şerabû içecekleri ne Min aynin fîhâtü semmâ selsebil. Selsebil dediğimiz içecekler. Sadak da doğru söyledin diyor. Ve cidtüke an şey lâ yel mü'ahad min elil Ardı diyor Elanabiun ila racul diyor. Allah Allah. Diyor ki yer yüzünde kimsenin bilemeyeceği ancak peygamberler bilir. Efendi veya bir iki kişinin bileceği çok önemli bir şey soracağım diyor. Tevrat'ta okumuş. Tevratı o zamanlar e, Yahudilerden, Yahudi bilginlerinden başka kimse okuyamıyor. Tercümeleri de yapılamamış. Tevrat'ın bazı şeyleri ahkam yani oradaki helalleri, haramları Değiştirmişler, onun dışındaki mevzuları, peygamber kıssalarını vesaire dokunmamış. Çünkü gavurluğa zararı olmadığı için onları bırakmış. Nuh aleyhisselamla ilgili kıssalar vesaire, İncil'de de var aynısı. Ama oradaki helali haramı değiştirmiş. İşte şu haram bu haram, işine gelmediği için onları yırtmış atmış. Resulullah bizim vasıfları vesaire onları da yırtmış atmış. Fakat böyle kendi nefislerine dokunmayacak şeyleri de bırakmışlar. Bunu oradan okumuş, diyor ki peygamber bilebilir diyor, onun dışında kimse bilemez. Peki onun üzerine soruyor ee, diyor ki ince esme ve bir ayım Peki ben bunu tekrar asıllarını soruyor bunun cevabını versem sana fayda edecek mi yani imana gelecek misin bir kulağımda duy, duyayım diyor fakala cieri velet çocuğu soruyorum diyor çocuk erkeğin suyu beyazdır kadınların suyu sarıdır Peki bunlar bir araya geldiği evlendikten sonra bir araya geldiğinde yani çocuk nasıl oluyor? Yani niye erkek oluyor, niye kız oluyor? Nasıl oluyor bu? Yani hangisi e, efendim nasıl oluşuyor? Ali Caad ve Senefendi diyor ki ve iza ala meniyul mer'a racul efendim kadının e, efendim e, sulbu erkeğin sulbüne galip gelirse kız olur. Erkeğin sulbu kadının sulbuna galip gelirse X ve Y, y ro, e, efendim kromozom dedikleri şeyler efendim hangisi hangisine galip gelirse o efendim e, kız oluyor. Öbürü, erkek oluyor. Yahub'u limanya şabi kız çocuğu verir. İlk kız çocuğu olması berekettir. Tabii sen elinde değil ama onu erkek çocuğu vesaire. Allah cümlesini hayırlı eylesin. Galalye <gülüyor> Yahud Yahudi dedi ki evet dedi. Yani bunu ancak peygamber bir de sadakta doğru söyledin. Ve ilene bir gün de sen peygambersin dedi Sümman Sarafa. Gitti. Peygambersin dedi. Bak burada bilgi olarak anladı. Resulullah Efendimiz'in peygamberliğini söyledi. Evet sen peygambersin dedi sonuç ne oldu? İman etti mi? Etmedi. Bakara Resulullah Sallallahu anu. Sorduklarını bana sordu. Fakat o anda sorduğunda ben bunları bilmiyordum. İşte o anda hatta ta bihi Allah Celle Celle bana Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi ve bunların cevaplarını ona söyledim. Şimdi burada tekrar ediyoruz. Yani bilgi dediğimiz şey bilmek, kuru bir bilgi Efendimiz Hazreti Veslam'ın Yine Hz. Ali'den gelen ve وَيُفَقِّهُونَ Öyle bir dönem gelecek ki bilgi olacak. Şu anda mesela bin çeşit üniversiteler var ama bir gayri din din bil, bil, bil, bilen olmayacak. Yani adam eğitim alıyor alıyor, 20 sene 30 sene alıyor, hiç Allah'la meşgul olmuyor, peygamberle meşgul olmuyor, İslam'dan meşgul olmuyor. Yani diyoruz ki ya bir namaz ibadet, benim onlarla işim olmaz diyor. Bilgi var, bilgi var. Allah'a kulluk yapması gerektiğini de biliyor. Biliyor ama... İman meselesi, acayip. İşte bu da Resulullah Efendimiz'in peygam sen peygambersin diyor. E tamam peygamber olduğunu anladın, Müslüman olsana, çekti gitti. İşte mesele bu. Yani Allah Celle Celaluhu <gülüyor> imanı kamil, hüstü hatimeler nasip eylesin. Bizim yapacağımız iş, ahkam-ı dini biliyor, anlamış, kalbimizde onun nurunu doldurmuş isek biz yapalım. Yanlışla uğraşmayalım, yanlışla uğraşıp ömrümüzü tüketmeyelim. Şimdi burada yevmetübedül'l ard gairül ard. Yer yüzü değişip başka alemler olduğunda, değiştiğinde mahşerler kurulunda Erdu beyda lem yeskut aleyha demun diyor. Ben beyaz bir toprak olacak. Efendim kan dökülmemiş bir toprak. Ve lem yumal aleyha hatiyeh, günah işlenmemiş bir toprak. Mevla yeni bir toprak yaratacak. Ben beyaz bir toprak fakat kireç gibidir. Efendim kafirler için ve keneliyum al kafirin asıyla çok zordur. Yani tabiri böyle insanın genizini dimağını yakıyor, kavuruyor. Öyle bir acayip bir mahşer toprağından bahsedilir. Lâne alem rif'ahu yani yükseklik alçaklık var mı vesaire onu bilemiyoruz diyor buradaki rivayet. İnnahâ tekunu yawme'zin beydâ misl işte İşte kıyamet günü mahşerin toprağı beyaz gümüş gibi parlak olacak diyor. Hazreti Ali'den bir rivayet bu çok çok dikkatimi çekti. Tasîrul ardü du'a fiddatan yer ...gümüş gibi olacak... ...ve sema vatu gökler ...göklerde altın olacak... ...diyor. İncelemek lazım bunu. Yani... ...yer gümüş olacak, gökler altın olacak... ...diyor Hz. Ali radıyallahu aleyhi ve ...kıyamet koptuğunda. Yani yer... ...başka bir yer olacak. Bu kainat... ...yok olacak. Yok olduktan sonra... ...mahşer diye bir alan olacak... ...orası gümüş gibi parlak bir şey olacak... ...göklerde altın olacak. Yani Mevla Teala... Ve Tekadis Hazretleri Allah'a yorum yapmaya hacetim yok ancak yani sonsuz kudretini gösterecek insanoğlu altın işte buyurun kainat altın oldu. Ben isteseydim hepsini yapardım Allah dileseydi dünyayı efendim altın gümüş pırlantalar zeberget yakutlarla doldurur döke döke bitiremezdik çöller almış başını gidiyor uçsuz bucaksız çöller vesaire. Var olan altınlar, gümüşler bile insanları bu kadar şirazesini bozuyor. Hazreti Ömer döneminde radıyallahu anh fetihler oldu. Bin deve, kisranın bin tane deve üzerinde kisranın altınları geldi. Hazreti Ömer dedi ki bu altınlar, bu zenginlik, bu ümmeti dedi şirazesini bozar. Hazreti Osman döneminde zenginlemeye başlayınca bu sefer o refahlık, müreffeh bir hayat insanları haktan saptırdı. E, Hal bu ki hem dünyalık sahibi olan da cenneti kazan. Ne güzel işte evin var, barkın var, zekatını ver, efendim imkanın var, rahat rahat huzurla namazını kıl, efendim temizliğini yap, pırıl pırıl adam derelerden su getiriyor, kuyulardan su çekiyor, efendim vesaire bir sürü zahmetler çekiyor. E, durumu yok, işi yok. E, senin yiyeceğin var, her türlü imkanın var, taatın var, gücün var, enerji var. Daha fazla ibadet et. Yani çok nimet çok mu ibadet ettiriyor? Az nimet, az mı ibadet ediyor? Hayır öyle değil. Az nimet, çok ibadet ettiriyor, çok nimet ibadetten uzaklaştırıyor. Böyle olmamalı halbuki. Hem dünya olsun, ni'met dünya ve ahireyce isteme. Dünyalığın var, ahireti kazan. Bu ne kadar güzel olur. La yerkebul bahru diyor. Buraya dikkat çekerek bir şey bunu rivayet edeceğim. Bu Ebu Davud'da bu hadisi şerif. 2489. hadisi şerif. Mühim, çok dikkat çekici. Denizle alakalıdır. Bu layer kabul bahru'dillâ Deniz yolculuğunu gazi olanlar yapsın veya hacı olanlar yapsın veya umreye gidenler yapsın. Çünkü feyne bahr e, denizin altı naren ateştir diyor. Ve nar o ateşin e, altı da bahren denizdir diyor. Yani denizin altında ateş, ateşin altında denizler var diyor. Şimdi burada anlaşılan o ki yani Malumunuz dünya, toprak elmaya benzetilir. Elmanın kabuğu gibi. kalını 33 kilometre. Yani milimetrik değil ama ortalama 33 kilometre. Onun için 33 defa. Sübhanallah. Onu elhamdülillah. Çünkü onun altında 6000 derecelik mağma dediğimiz alev var. Alev. İşte burada denizin de dibine doğru o ateşe yaklaşıyorsun. Diyor ki denizin dibi ateştir diyor. Denizin tiplerinde çok volkanik patlamalar olur mesela sıcak su vesaire böyle e, volkanik e, şeyler olur. Maama'ya yakın olduğu için yani o alttaki e, <gülüyor> Medine'li Osman Efendi Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri'ne denizin kıyısına geçerken hızlı geçelim burası ateştir dermiş. Tabii bu kinaye manasında da olsa hakikat manasında baktığımız zaman de, denizin kenarları vesaire haram ve günah olarak hakikate yani dünyevi olarak baktığın zaman deniz ama işin sonucunda cehenneme dönüyor, ateş. Bu, bu, bu şekilde bir meselelerde mütalaa etmek lazım. Yani bir insan Allah'ın nimetlerinden meşru ise istifade eder. Ama meşru olarak istifade edemiyor da o nimet seni cehenneme götürecek. Varsın kalsın birkaç gün o nimetin tadına bakmayayım de sonsuz ahireti kazanayım ya. Yani dünyanın nimetine sabretmek kolay ama ahiretin zilleti cehenneme sabretmek zordur. Onun için hem nimet olsun hem de cennet olsun. Yani nimeti cennete çevirebiliyorsan, haramdan uzaklaşabiliyorsan olsun bir şey olmaz. Nimettir bunlar. Allah'ın verdiği nimetler. Mevla telekulû mafil ardı diyor. Yer yüzünde yiyiniz diyor. Yarattığı nimetleri efendim bize başımıza kalkmıyor. Lütfe diyor ancak meşru. Çalmadan, çırpmadan, gasp etmeden o nimetleri meşru kullanmak gerekiyor. Onun için burada ne dedi? Deniz yolculuğunu Gazi yapın, Hacı yapın, Umre'ye gideceksiniz yapın. Çünkü denizin altında, efendim, ve tahtel, bahri naren, denizin altında ateş var diyor. O tahten nari bahren. Bu ize seme on ve vezel biharu ufujiret orada gelecek. E, denizler tutuşturulduğu vakit meselesi. E, bu meselede işte Ege Denizi'nin altında, uzun bir rivayet Ege Denizi'nin altında Bahrul e, Rum vasatul art ve tahtehunu hasun fetüfeccül kabli yomul kıyâme fetesûrün ma'u nâran der orada. efendim. Kıyamete yakın bu Ege Denizi'nde onun altında erimiş bakırlar, madenler var diyor. Ve onlar patladığı zaman 4-5 bin derecelik ısı, 4 bin derecede oksijen ve hidrojen su ayrıştırılıyor. Yani hidrojen ve oksijen ayrıştığı zaman bu sefer biri yanan biri yakan ve yani ateşe dönüşüyor. Ateşe dönüşün Bütün denizler naran ateşe dönüşecek diyor. Kıyamet kopmadan evvel bunlar olacak. Allah bizi o günlere ulaştırmasın. 49. ayete geldik. Allah'ımız buyuruyor ki o günahkarları görürsün diyor. Dünyadan haber veriliyor bize. Yani nereye gideceğimiz belli olmayan bir şey değil. Mahşeri, kıyameti Mevla ayrıntılı anlatıyor bize. Yani ya ne olacak yarınımız belli? Hepsi belli. Yani gaybı kimse bilemez. E gaybı bilemez ama Allah bizi Celle Celalü dünyayı değil, kabride tanıtıyor, mahşeri de tanıtıyor. Mahşeri konuştuk. Şimdiki ise ahiretteki cehennemi tanıtıyor. Bu gelecekle ilgili haberler. Geleceği kimse bilemez. Buyurun geleceği konuşuyorum. Ve terel mücrimin, mücrümanları, mücrimleri, günahkarları görürsün. Yevmeyizin o gelecekteki kıyamet günü. Mukarranin, mukarranin kelimesi günahları işleye işleye, o günahta birbirlerine destek vermişler, eşkıyalıkta, teröristlikte, dinsizlikte, Allah'a asi olmakta, vatan hainliğinde, İslam düşmanlığında, Müslümanlara kötülük yapmakta, dine, vatana, mukaddesata zarar vermekte, insanların ırzına, şahsına, malına, canına zarar vermekte, dünyada öyle bir birbirlerine dayanışma içerisinde olmuşlar ki, efendim Birleşmiş Milletler gibi vesaire, küffaru alem İsrailidir, Amerikasıdır, yevme meyzin mukarranîn diyor, onlar öyle bir birbirlerine karin, yakın olacaklar. Öyle iç içe olacaklar ki fil esvat zincirlere vurulacak diyor. Zincirlere vuracağım diyor Allah. Adam diyor ki ben istediğimi yaparım. Yapabilirsin. Ama kıyamet gününde de Mevla İmam Rabbani Hazretleri diyor ki Mevla bana sorsa ki ya İmam hani namazın, hani orucun hani ibadetin kafamı asacağım diyor. Ama ya Rabbim Rabbim Allah diyeceğim. Seni seviyorum. Habibini seviyorum. Dinimi seviyorum. Kitabımı seviyorum. ve Müslümanları seviyorum ya Rabbim. Benim kalbim senin sevdiğin iman ehli din kardeşlerimin sevgisiyle dolu. Bu imanımı terazi teraziye koyacağım. Bu beni kurtaracak diyor. Ya yani bir şey yapamazsak da el mer'u me'mane habbe kişi sevdiğiyle beraberdir. Müslümanları sevelim. Müslümanlarla beraber olalım. Din kardeşlerimizle beraber olalım. Onlarla yol yürüyelim. Hatasıyla, kusuruyla, yanlışıyla bakıyorsunuz bir Müslüman din düşmanı, vatan hainiyle birlikte hareket etmeye çalışıyor. Peki o zaman ahirette onunla böyle sımsıkı Mevla-i mukarranin, yani karin, akra, yani karin kelimesi yakın demektir. Yani burada mukarranin son derece yakın. Böyle birbirlerine efendim sıkıştıracağım onları diyor. Yani gavurlukta birleştiniz, ha burada da mevla öyle bir sıkıştıracak. Fil esvat, zincirlere, esvat kelimesi zincirlerle bağlayacağım birbirlerine. Serabiluhum, onların yani serabil gömlek, giyecekleri min katran, katranlar. Hani böyle bir plastik ma malzemesi düşünün e, eridiği zaman vücuda nasıl yapışıyor? Onların diyor elbiseleri katranlardan yaktı, yandıkça böyle bu yani böyle, böyle sıkıştırıyor ve tağşa kaplıyor vucuğu hehum onların yüzlerini enler ateş kaplayacak diyor. Aa, yani mesele bu gelecekle ilgili geleceği hiç kimse bilemez hiç kimse bilemez buyurun biz gelecekten bahsediyoruz. Yani Mevla celleceler lazım olan gelecekleri bize bildirmiş. Bir insan mesela çocuğu 5 yaşındadır. Lazım olan gelecek. Evladım 16 17 yaşlarına gelince artık ona yuva kurayım. Çocuk harama günaha düşmesin, zinalara düşmesin. Bak 15 sene sonrayı insan görebiliyor. Bu gelecektir. Yazın ortasında adam odun hazırlıyor. 3 ay 4 ay sonra kış gelir, kar yağar. Ona hazırlık yapayım diye. E, sıcaktasın 40, 30 derece 40 derece. Yani ama lazım olan geleceği Allah bildiriyor. Ahiretle alakalı gelecek. Leyyelmul gaybe ilal gaybe Allah bilir. Yani yarın ne getirir bilemeyiz ama insanoğlu lazım olan şeyleri Mevla'ta'la bildirmiş. İşte peygamberlere Mevla'ta'la bildirmiş insanlardan farklı. Velilere Mevla bazılarını bildirmiş. Peygambere efendim e gerekli olanları bildirmiş. Fakat velilere de belirli şeyleri Mevla'ta'la bildirir. Mevla'nın tasarrufuyladır. Mutlak olarak bir insan bilemez. Her şeyi bilen Allah'tır. İşte burada tera, serabiluhum min onların elbiseleri katrandan ve taşa kaplar vucuhehum onların yüzlerine ennar ateş. Allah karşılığını verir. Kullu nefsini herkese. Bu ceza kelimesi karşılık demektir. Yani iyi yaptıysa iyiliğin karşılığını görür. Kötülük yaptıysa kötülüğü. Mevla Teala burada genel bir şey söylüyor. Kullarım siz bilirsiniz, benim mülkümde, siz benim yolumda Rabbim Allah dediniz, benim dinimi yücelttiniz, birbirinizi sevdiniz, birbirimize yar oldunuz, benim dediklerimi yaptınız, namazınız, orucunuz, ibadetiniz, mükafatını alırsınız. Ha benim mülkümde, bana sırt çevirdiniz, benim hükümlerimi zayi ettiniz, beni beğenmediniz, hükümlerime efendim ters davrandınız, siz bilirsiniz. Liye Allah olarak siz karşılığını alacaksınız, karşılığı neyse, kullu nefsin her bir nefis ma kesebet ne yaptıysa, mutlak bir mana, yani iki tarafa da gidiyor. İyi yaptıysan, iyi ki yapmışım dersin. Kötü yaptıysan, neden yaptım diye kafanı taşlara, duvarlara vurup kendini parçalamak ister ama geçti. Nasrettin Hoca'nın dediği gibi, efendim pişmanlık iki şekildedir diyor. Vaktinde buğdayını ekmez, yıl boyu pişman olur. Allah'ın mülkünde, Allah'ın dediğini yapmaz, sonsuz pişman olur diyor. Yani birinci pişmanlığı bir şekilde kurtarır ama öbürünü kurtaramıyor. Yanlış bir hayat, sonsuz cehennem, susuz su yok, yiyecek yok. Heh. Liyedziyallah, Allah herkese karşılığını verecek. Biz net olarak, Kur'an Ahkam bize şunu söylüyor. Rabbimizin hükümlerini söyleriz. İçki haramdır, zina haramdır, faiz haramdır, gıybet haramdır. Efendim hırsızlık haramdır, gasp haramdır, çalıştığınızın adam parasını vereceksin. Efendim, yani vermedin haramdır bunlar. Yani anne babaya hürmet edilecek, hürmet etmedin haram işler. Müziktir, çalgıdır, ve ı harama bakmadır vesaire. Bunlardan kişi uzak olacak. Bir kadın erkeklerden uzak olacak. E bunlar kişi yapar, ya yapamadığı zaman da kabul edecek. Yani yapmadığı zaman da efendim inkar ederse böyle şey mi olur? O zaman e, inkar ki imana taalluk eder. İnnallâhe Allah seri'ul hisâb. Allah'ın hesabı çok seridir. Erbe'un min emril cahile Dört iş cahili e, işlerindendir. La <gülüyor> yetrukun El fahrü bil -ahsab. cahil adam soyuyla övünür halbuki insan kendi erdemiyle övünmeli yani Allah'a kulluk seni yüceltsin fe'inel izzetu lillahi cemian izzet şeref Allah katında vettanu fil ensab bir de kişi soyuna taan etmesi Ve istiska binucum yıldızlardan yağmur işte şu yıldız burada peyda oldu şöyle yağmur yağar vesaire yağmur yağdıran yıldız değil ven neyah bir de ağıt yakmak. Bu meselenin üzerine duracak. Ennayha diyor. İzalem tetub. Able mevtiha. Tukam ve kıyame. Efendim. Sirbalun min katran. Yani ağıt yakanlara kıyamet günü onlara öyle bir hesap görülür ki işte bahsettiğimiz katran elbiseleri giydirilecek. Yani bu ağıt yakmak şu demektir. Allah'ım niye benim bu yakınımı öldürdün başka birini bulamadın mı? Bir itiraz manasındadır bu. Yoksa bir insanın efendim e, inna lillah ve inna ilahi raciun dedi Rabbim neyi mukadder kıldıysa böyle gözyaşı döküyor kalbi hüzünlendi ağladı. Bunda bir sakınca yok. Ama ağıt dediğin zaman bu ne oluyor niye böyle oluyor niye bu öldü efendim bunun bunu bu mu buldu daha genç yaşta niye öldü falan, itiraz. Allah'a mı itiraz ediyorsun ağıt. Genel olarak bu çıkıyor izahatlarda. Kalırsa osme ağıt yakanlar izahlem tövbe etmezlerse tabe kafir tarika beynel cennetinler cennet ve cehennem arasında kalır ve ateşten elbiseler giydirilir ve taşevucu mumlar ve onları ateş kaplar diyor. Buradaki rivayetler bu şekilde arz ediliyor. Tabi de bu rivayet uzun uzun burada tarif edilmiş. Mesela inna Allah illa yuadib ehli ahlie aleh Muhakkak ki kendi ardından ağıt yakanlardan dolayı ölen azap görür. Burada ulema diyor ki, yani ben günah işlemiyorum ki benim ardımdaki ağlayandan dolayı bu kişi niye azap görüyor? El cevap. Yani ki mesela benim yaşadığım bölgede ağıt yok, böyle bir kültür yok. Ölenin ardından efendim gözyaşı dökülür, hayır dua edilir vesaire. Bunu ben biliyorum kendim şahsım olarak. Allah sonra nefeste iman hepimize cennetin ceman nasip eylesin. Ama kişi yaşadığı ortamda öyle bir yerde yaşıyor ki biliyor ki ardından o yerde ağıtlar yakılır. O zaman vasiyet etmeli benim ardımdan ağıt yakmayın. Mesela şimdi birisi şehit oluyor, borazan çalıyorlar, fülüt çalınıyor. Adam diyor ki ben istemiyorum diyor mesela. Bazıları diyor ki ben istemiyorum, benim aradımdan dualar edin, tekbirler getirin vesaire. Bu senin elinde borazan çaldırırsan, borazan çalınmış olur. Efendim, Fatiha okutursan Fatiha okunmuş olur. Bu senin tercihin. Yani birisi sana azap ettirir, birisi rahmet ettirir. İşte, ağıt yakma meselesi, onu arz ediyorum. Yani o bir mesele tercih meselesidir. Onu ben bilemem. Şimdi... Bu konuda kişi bulunduğu yerde hayra vesile olacak. O yanlışı kapatması gerekiyor. Bir surenin de sonuna gelmiş olacağız. E, Sure-i İbrahim e, 52. ayet. Bu Allah'ın insanlara bir duyurusudur. Şöyle bir misal verebiliriz. Ordu komutanı bir olayı takip ediyor. Bakıyor ki binlerce eşkıya terörist orada yuvalanmış. Geliyor. Hemen kendi efendim bölük komutanına haber veriyor. Diyor ki efendim komutan derhal efendim oradaki alayı birliği hazırlan. evet efendim iki gün sonra size büyük bir baskın yapacaklar devlet çünkü bu istihbaratı takip eder mesela bu misal şimdi hemen hazırlık yapılıyor efendim karşıki tarafa taarruz ve zayiat verilmeden efendim oradaki eşkıyalar. Etkisiz hale getiriliyor. Allah Celle Celaluhu da bize haber veriyor. Bakın önünüzde efendim kabir azabı var, mahşer var, sırat var, azap var. Peki düşmanınız şey nefis ve şeytandan uzak durun. Nefis ve şeytandan uzak durursanız, benim dediğimi yaparsanız efendim bu düşmanı bertaraf edersiniz. Efendim eviniz olan cennete gidersiniz. Bu Allah'ın size duyurusudur. وَلِيُنْذَرُواۜ <gülüyor> ikaz edilsin, bihi bu duyuruyla, duyurun, ikaz Ve <gülüyor> وَلِيُنْذَرُواۜ ihtar edilsin, ikaz edilsin. Bakın ey millet, şunları yaparsak cennete gideriz, yoksa cehennem. وَلِيَعْلَمُواۜ Bilin ennemâ huve ilahu vahid. Bilin ki yerlerin, göklerin, kainatın, dünya ve ahiretin, bütün mevcudatın, Halık'ı, yaratanı Allah'tır. وَلِيَذَّكَّرُواۜ <gülüyor> Düşünsünler, ulul <gülüyor> elbab, öz akıl sahibi. Ulu, zu'dan geliyor. Mesela zu, zeva, ulu gelir. Ulu kelimesinin müfredi zu'dur. Ulu, yani zu sahip. Ulu yani sahipler. Elbab kelimesi de lüb'den gelir. Elbab, elbab yani mükesser bir cemi oluyor. Elbabın, elbabani, efendim yani lübbu olarak geliyor. El lub lub kelimesi yani öz demektir. Burada akıl ne? Mevla-i Teala zıtları, aklı öz olarak tarif ediyor. Yani şimdi bir akıl vardır. Efendim Allah'a asi olana kullanır, şeytana kullanır, nefsine kullanır, kötülüğe kullan. Bu da akıl ama ak Mevla-i Teala bunu akıl demedi. Ne dedi? Öz dedi. Yani bütün düşüncesini yaratıcısına atfediyor. Ey Allah'ım ne istiyorsun benden? İşte buna mevla Teala öz akıl sahibi Dünyanın en akıllı insanları peygamberlerdir. Neden? Çünkü Allah'ı en iyi anlayan insanlar. Allah'ı ne kadar iyi anladın, yaratanı ne kadar doğru tanıdıysan o kadar akıllı olursun. Yaratanı tanımadın mı başlangıcın su ölü, ölünce de leş olur. Arada efendim, yiyip biçip helaya giden bir duruma döner. Bu akıl değil. Bu değil. Bu öz akıl işte odur. Bu beden niye yaratıldı? Bu kainat mevcudat niçin var? Bunu yaratan Allah niye yarattı? Onu iyi anlayan en akıllı insan oluyor. En akıllı insan bu oluyoruz. Yaratanı en iyi anlayan en akıllı insan oluyor. Yeni bir sureye gelmiş olduk. Bir sure bitirdik. Elhamdülillah. Rabbim o surelerin şefaatine nail eylesin. Suratul Hicr. Hicr suresi. Mekki i Mükerreme'de nazil olmuş. Bismillah. Elif Lam Ra. Bu hurufu mukatta'dır. Hurufu mukatta demek. Yani buradaki... 29 yerde geçer. Kur'an-ı Kerim 3 bölümdür. ayatun ee, muhkematun hunne ummul kitap. Muhkem ayetler, helaller, haramlar. Helaller, haramlar. Bunlar muhkem hüküm. Bir de müteşabih dediğimiz mana var, kelime manası var orada. Yani işte yedullah fevka edeyim. Allah'ın eli insanların üstünde. Allah'ın eli ya Allah'ın eli üstümde ise ben el, yani insan göremiyor bunu. Ha bu müteşabi. Yani mana oradaki kelime manası değil. Errahmanu alel arşistu ve Allah arşı istiva etti. Allah bu kainatı yarattı. Dünyayı yarattı, gökleri yarattı, arşı yarattı. Yarattığına muhtaç değil. Ya Allah-u Teala o zaman orada falan değil. Bu yarattığına muhtaç değil. neyse kemistiği şey. Onun benzeri yok. Ha bu zaman müteşabi. Yani Mevla talevadi kadis Bunların hepsine malikidir, hakimidir. Bilemiyorum. Allahu alem. Yani bir kudreti işte vesaire. Yani e, işte bazıları da niye kudret dedin? Ya şimdi kudret demeyelim. Yani kendi şanına yakışan neyse odur. Allahu alem diyelim. Ha, müteşabih. Ama şimdi buna ne yapıyor? Buna mana veriyor. Kelime manası bu değil mi diyor. O zaman Kur'an'da niye müteşabih var? Ve uharu müteşabihat diyor. Müteşabih ayet ne demektir? Yani manası kelime manasını versen o zaman dinden çıkartıyor seni. E kelime manasını vermediğin zaman manayı bilemiyoruz. Peki manayı bilemiyoruz ne demek? Allah bilir demektir. Yani Allah'ın zatı akılla anlaşılmaz. En basiti mesela akayit kitaplarında geçer. Bir insan bunları e, anlamaya çalışıyor. Peki ruhumuzu tanıyalım o zaman. Nasıl bir şey? İnsanın özünde merhamet var. Merhameti tanıyalım göster. Somut madde olarak göster. Sevinç dediğim bir şey, sevgi dediğim bir şey var. Çocuğa soruyorsun ne kadar seviyorsun? Çocuk bu kadar diyor, Gö göster. Maddi bir şeyle gösteremiyorsun. Se seviyorum diyor. Nasıl sev sevdiğini nasıl görüyorsun? Ben Allah'ı seviyorum, peygamberi, dinimi. Hele ki din kardeşlerimi çok seviyorum. Allah iki can da yüzünüz ak eylesin. Bütün hayırları üzerinize daim eylesin. Efendim eli İslam'ı Rabbim aziz eylesin. Yeryüzünde cezur zalimlerin, ceberrutların tasallutundan bir muhafaza eylesin. Yani nasıl ispatlayacağım ben seviyorum ama gerçekten seviyorum. Ben din kardeşlerimi gerçekten seviyorum. E şimdi bu tarife sığmayacak bir şey. Yani iyi göstergeyle olacak bir şey değil. Allah Celle Celalünde görmediğimiz için böyle bir cisim, cisim haşa değil, mücessime adamı kafir eder. O tarifler Allah'a boyut, şekil, evsaf, yukarıda aşağıda demek, yön vermek, şekil vermek, nur derken ışık demek o da kafir eder. Allah cehennem bir balık. Aklından düşündün O Allah değil. Şu akıl mevcut alemi düşünebilir, ruhu düşünebilir mi? Sevgiyi düşünebilir mi? E, merhameti düşünebilir mi? Akılla merhameti düşü nasıl bir şey? Yani e, bizim tahayül edemeyeceğimiz şeyleri akıl düşünemez. Bizim idrakımız ancak ancak Allah'ın algılayabileceğimiz verdiği özelliklerle göz kulak efendim işte meşhur duymak yani görmek du du duymak efendim konuşmak efendim dil yani efendim dokunmak e gibi beş tane bir de koklamak özelliklerle anlaşılıyor. Ha, şimdi mesela bayağı dallandırdık M muhkem ayetler müteşabi ayetler bir de efendim, mukatta 29 yerdedir bu ne demek bu yasin. Hiç manasını bilmiyoruz. Öbürünün biraz bir şeyler bir mana var ama e, anlayamıyoruz. Bir şeyler konuşabiliyoruz. Ama elifle amra ne? Allahu ala. Bitti nokta. 29 yer. Bu Ölürken bunların sırrı çözülür mü? Mahşerde çözülür mü? Kur'an-ı Kerim hem dünyanın ahiret kitabıdır. Tilki ayatul kitab. Bu Allah'ın ayetleridir. Ve Kur'an-ı Mubin bu apaçık. Size efendim hakkı batılı iyi kötü her şeyi dünyayı ahireti açıklayan insanın için yaratıldığını göklerin yerlerin sırrını apaçık ortaya koyan Allah'ın bir kitabıdır efendim. Rubema yevdülledine kafiru kafirler istediler. Levkaniu muslimin ne olaydı biz Müslüman olaydık. Müslümanlar günahkar hallerinden cehennemden çıkarttıklarında. O zaman kafirler diyecek ki ya bari bir zerre ha böyle imanımız olsaydı. Bak bu adam bu kadar günah işlemiş ama en azından imanını kurtarmış. Helale helal demiş, harama haram demiş ama günaha bulaşmış. Neticede cehennemden çıktı. Şimdi bunlarınla ilgili hadisler var. Ve yukracına minen nari men kale la illallah ve fe kalbi vezdülü zerreti iman. Zerre kadar imanı olan cehennemden çıkarılacak diyor Resulullah Efendimiz. Ayeti kerimede ne diyor? Ne diyor? O kafirler ne olaydı biz de Müslüman olaydık da bu cehennemde ebedi kalmayaydık bunlar gibi cehennemden çıkaydık. Onun için yalvarırız ne olur hiç olmazsa helali helal diyelim harama haram diyelim inkar etmeyelim inkar etmeyelim. Yapılan mesela bir adam içki içiyor ne yapıyorsun ya dua et bizi biz kurtar, kurtaralım bu işi diyor. Bir mesela bir bey dinini doğru dürüst icabında yaşayamıyor. Hanımı örtünmek istiyor, çarşaf giyinmek istiyor. Ya biz yapamıyor bari sen yap diyor, teşvik ediyor. Öbürü de diyor ya efendim şu bir şey görüntüsü var. Hanımı örtünmek istiyor, yapamazsın diyor. Bak. Yani birisi biz yanlış yapıyoruz. Bari yapalım diyor. Efendim saygısı var. Öbürü yapamazsın diyor. Allah'ın ahkamına hem itiraz edem, inkar ediyor. Yani cehennemi garantilemeye çalışıyor aman Allah'ım. Rabbim inkardan muhafaza eylesin. İkinci ayet 3 Allah buyuruyor ki bırak onları diyor. ye kulu yesinler ve yeteme de dünyada efendim metalansınlar ve yülhihimul emel kuru bir onların kuruntuları o kuru emelleri kuru ement e, e, efendim e, emelleri kuruntuları onları fesen çok yakında görecekler diyor Allah çok yakında görecekler bu konuyla alakalı birkaç rivayet var arz edelim ''İnne nâsen min ehlin la ilahe illallah'' ''Yedhulülen nâri bizvenû bîhim'' ''La ilahi illallah'' diyenler cehenneme girmiş, günahından dolayı ondan sonra ''Lat ve Uzza'' putperestler Yahudi Hristiyanlar yani kafirler ''Mâna ankum kavlukum'' hani siz ''La ilahe illallah'' diyordunuz, Müslümanız diyordunuz hani siz de bizim gibi cehennemde burada kaldınız ''Ve entümme ana siz de bizim de cehennemdesiniz ''Mevla Celle Celaluhu'' onları ''Feyuhricuhum'' ve yulqihun fi nehri lhayat onlar oradan çıkarlar hayat nehrine feyulqawna fi nehri lhayat feenbetuna kemaa temtu lhibbatu ela tara tahrucu safan yani hayat nehri vardır oraya cehennemden çıkartılanlar atılır cennet gibi böyle beyaz böyle sarı çiçek gibi cennet özelliğine o bürünür kudret sahibi Allah her şeyin sahibi Allah'tır ve yeruna nase min haufin feyem ma yer bihi husuf sonra feyabrauna o yanıkları falan hepsi iyileşir. Dolunay gibi diyor. Böyle parlamaya başlarlar. Feyhulunel cenne, cennete girerler. Ondan sonra veyusem nafiel gün cehennemlikler e, azat olundular efendim. Bunlara böyle isimler verilir ve cennet, cennete, cennete konulur diyor. İz ehlün ehlun Cehennemlikler cehennemde toplandı. Ve mahum menşallahu min ehlil kıble. Yani adam Müslüman. Helali helal demiş, haramı haram demiş. Günah işlemiş ama inkar etmemiş. Şirke düşmemiş. Bakın bunun üzerine çok durmak istiyorum. Şirk sonsuz cehennemde bırakır. Yani hiç olmazsa birçok günahlar olsa da ya de ki tamam müzik haramdır ama dinliyorum. Ya yani zor bir şey değil ya bunu demek. <gülüyor> yani helalin helal olduğu, haramın haram olduğu ikrar edildikten sonra, kabul edildikten sonra yapılanlar günah günahkar eder insanı. Sonsuz cehenneme gitmekten kurtarır. İşte mevzu bu. bu bunu söylüyor. Kael Kafirler Müslümanlara diyecek ki, "Elem tekunû müslim Müslümanıdiniz?" Siz de bizim gibi burada. Feme ankumul İslam, Müslümanlığın sizi kurtarmadı. Siz de bizimle beraber cehennemde kaldınız. Kenet nazarunu fe biha. Müslümanlar diyecek ki bizim günahımızdan dolayı biz burada tutuluyoruz. Hesem Allahu kalum? Mevla her şeyi en iyisini bilendir, duyandır. Feme rabim en kennefinlerim in ehil İşte orada zerre kadar imanı olanlar. Fakr onları çıkartın. ihracat Falemara kemin baki kufar küffar-ı alem, onların, Müslümanların zerre kadar imanı olan çıktığını, kendilerini orada şangır diye cehennemin kapaktan kapandığını görünce, ya leytana, ne olaydı biz de mümin olaydık ya. Bu kadar efendim inkar edip gavur olmayaydık diye. Onların çıktığı gibi biz de çıkardık da kurtarırdık. Efendim, Euzubillahimineşşeytanirracim Efendim, e, Elif Lahme Tilki Ayetül Kitap İşte bu ayeti ki رُبَ مَا يَبَدُّ الَّذِنِ كَفِرُ Kafirler لَوْكَانُوا Ne olaydı biz de Müslüman olaydık diye Orada çok böyle hayıflanacaklar diyor. <gülüyor> Şu rivayetle bugün dersimizi bitirmiş olalım. Min hum men takhuzun ila rukbatihim kimisi dizlerine kadar cehenneme ve minhum men ta'khuzun-nara ila hunuzatihim kimisi beline kadar diyor. Nara ila unukuyu boynuna kadar diyor. Alaka <gülüyor> dini günahlarına göre cehenneme batırılacak. Ve minhum men yemkusufi shahran bir ay bekleyenler olacak. Ve minhum diyor <gülüyor> men yemkusufi sene bir yıl. Sonra yakrulur, sonra çıkarılacak cehennemden ihracat cennete. Ve uhum fiha muks bi kadri en uzun cehennemde kalan burası çok enteresan. Ve et fiha dünya kat ila en tefna dünya kurulalı ne kadar dünyanın yaşı varsa işte ne diyorlar şu kadar milyar diyorlar. En çok cehennemde kalan o kadar kalacak diyor. Dünya yaratıldığından sonuna kadar ne kadar kaldıysa cehennemde o kadar kalınacak. Tabi bu günahkarlar için müşrikler için değil inkar edenler için adam haramı helal ediyor bu niye haram olsun diyor? içki niye haram olsun diyor faiz niye haram olsun ki diyor adam inkar ediyor ebedi cehennemde kalır feiza eradallahu en yakrucu minha kalatil yahud ve'n-nasara efendim ve men fil mem fil ardi eladiyan ve'l-efsan bütün yahudiler hristiyanlar putperestler dinsizler inkarcılar efendim iman filleri min ehli tevhid amenetu billahi ve kötü bir <gülüyor> rusulihi fe nahnu antum liyum fil nari sawaun işte iman edenlere diyecekler ki Siz de cehennemde kaldınız biz de cehennemde kaldık Fe yabadullahu mevla gazab eder Lehum onlara Lem yadabili şeyin fe mada Fe yukhrecuhum mevla müslümanları çıkartır Ve onları cennetine koyar İşte tekrar ayetin özeti Rubemâ yeveddülezini kefuru Kafirler işte orada diyecekler isteyecekler ki yani ne olaydı Biz de müslüman olaydık yaptık bu kadar Günahı isyanı tuğdu yani ama Bari iman olaydı da efendim Cehennemde ebedi kalmayaydık Allah iman-ı kemin hüsnü hatime, son nefeste iman cennetiyle cemailiyle müşerref eylesin. Hicr suresinin dördüncü ayetinde kaldık. Kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Amin. Sübhane Rabbi'l-Ali'l-Ali'l-Ali'l-Vehhab, elhamdülillahi'l-Zedan'a lihaza ve ma kunna l'innetiyle evli'an hadan Allah. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ali ve sahbiyelmi ya Rabbi. İmanı kemale hatimeler nasip eyle. Eee ahkamu dini farzıyla vacibiyle sünnetinle müstehabbiyle asli haliyle anlamayı, asli halini yaşamaya e, ikrar edip tasdik edip ya Rabbel'elim son nefeste iman cennetine cemaline, müşref ile haramlardan, haramlardan günahlardan, fıskı fujurlardan, isyanlardan, tuğyanlardan muhafaza eyle. Geriye kalan ömürlerimizi rızana muvafık bir hayat ile son nefeste iman cennetine cemaline, müşref ile eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abdhu ve Rasulü Direk huzur nabarm ya muhafakayla el Fatihah Allah mesleme. Ta'ala. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.